صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صلّي على محمد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بالنعمة ربك فحدث وقال تعالى في آيته الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ne mümkün vasf olunmak ol habibi Ana vasaf hemen Allah celle celaluhu garibi. Ana bihat salat kim ol habibi Bu vuslat derdinin oldu tabibi. Bu senlikten geçip hakka gidelim cemali ve kemale sen edelim. Selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim ve Değerli dinleyenlerim, allah Teala Hazretlerinin, Allah'a ve ahiret güne inananlar listesine koyduğu, mümin ve müminat topluluğu, sevgili peygamberimizin de, en kötümüze bile, en beceriksiz ve başarısımıza bile, Müslüman olmak kaydıyla, ümmetim diye sahip çıktığı, Allahu Teala'nın, kayırmış, kayrılmış ve, zatı pakü kendisine tercih edilmiş değerli elemanları. Mevla taleh hasetlerim. Beraberce doğum yıl dönümünü idrak ettiğimiz sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a bizi yakıştırsın. Rabbimize gerçekten rabbani bir kul Kur'an tabiriyle Kur'an'da rastlarsınız okurken rabbiyun rabbaniyun geçer. Mesela, welakin künü Rabbanîye nabîmeyken kütüm, toâlimiûn el Kitâbe ve bîmeyken geçer. Fakat tam maksine Allahu Teala size şöyle der ve sizin şöylece olmanızı ister. Nasıl biriler olmamızı Allah bizden bekliyor diye sorarsanız, ayetin kendisinden o cevabı beraberce buluruz, alırız. Künü olun kullarım olun. Şimdiye kadar ne oldunuz, ne bittiniz artık. Herkes kendisini tanır. Nasıl bir ömür geçirdiniz, kimlerle kol kola oldunuz, kimin hesabına çalıştınız. Yani nasıl bir ömür bitirdiniz sizce malumdur. Allahu Teala bunun daha da kendi büyüklüğüne yakışan şekilde her şeyimizden maluma sahibidir. Fakat bundan sonra şöyle olun diyor Mevla. Rabbaniyin bak. küünü Rabbaniyin. Rabbisine bağlı adamlar olun. Rabbani adam. Rahmani adam. Rabbisine bağlılık yani Rabbinize düşkünlüğünüz, bağlılığınız, Allah'ı önemseyip öne çıkartmanız nereden anlaşılır diye sorarsanız, olar arkadaşlar, bime kuntum tuallimunel kitabe ve bime Allahu Teala Hazretlerinin kitabını okuyor olmanız, anlıyor olmanız, Allah'ın kitabıyla düşüp kalkıyor, onu kendinize rehber ediniyor ki tedrusünde ondan dersler, ibretler alıyor onunla Allah'a doğru yol alıyor daha doğrusu olmanız ve tabii ki bu dinimi bin İslam'ın kaynağı olan Allah'ın kitabını başkalarına başkalarına da okunmasını, manasını, ahkamını ve bu mübarek kitabın derdini başkalarına anlatıyor olmanız bunun mücadelesini üstlenmiş olmanız sebebiyle Allah'ın rabbani kullar olunuz ki şimdi bu kısa radyo sohbetinde de bir benzer e, rabbanilik çalışması söz konusudur. Rabbimize bağlılığımızı, samimiyetimizi işte böylesi bir muhabbet ortamında da bir daha küçük düzeyde olsa, yani kendi seviyemize, çapımıza uygun bir efendim düzeyde de olsa arz etmeye çalışıyoruz. Bu Allahu Teala Hazretlerine bağlılık ve onu önemsemek, onun kitabıyla düşüp kalkmak, e, bunu baş tacı edinmek konusunu işlerken yani giriş cümlelerinde bunu size sunarken İsveç Malmö'de bir Tunusların mescidinde dershane kısmında duvara asılmış güzel bir yazıyı kaydetmiştim. Onu hatırladım birden. Oradaki Müslümanlar kendileri Arap tabii ki kayıtlarda Arapça. Şöyle bir kayıt düşmüşler o mescidin yani talebe okuttukları odalarından birisine. Min tevkirillahi teala en takta lehu min e'azzil evkati vakten ve min e'azzil emvali malen. Çok güzel bir yani ifade, ibare manası şu. Min tevkirillahi te'ala, Allahu Teala hazretlerine yani önem vermek, büyük tutmak Allahu u Teala tevkirine taziminden bir kesit, bir alamet nedir? En takta lehu o Allah'a kesip ayırmandır. Min e'azzil Eukatı vakten en değerli vakitlerinizden vakitlerden Allah'u Teala'ya vakit zaman ayırman Allah'a verdiğin önemi gösterir Kaya başında imamlığım sırasında o yani görevimin resmi kısmının son dilimlerinde güzel bir çevrenin köyümlenen memnunum yani şimdi Köyümün bana ihtiyacı benim onlara hiç ihtiyacımın olmadığı gerçeğiyle bunu söylüyorum hep beraber tabii ki kayıtsız ve şartsız Allah'a nefes nefese dünya ahirette her an muhtaçız ama bunu bir samimiyet itiraf olarak söylüyorum memnunum yani Trakya'nın en iyi köyü diye onların gittiğim yerde reklamını yaparım ama düzeltilmesi gereken birçok eksikliklere var nihayet köy kültürüdür mevcut haliyle efendim bayağı mesafe Allahu Allah-u Teala daha da aldırsın. Yani ellerinden tutup hayra kullansın onlar da sizleri de ümmeti Muhammed'e ahmeten kafeten. Orada bir iş yerine baskın yaptım ben böyle ara sıra sürpriz böyle işler yaparım samimiyet dozumun iyi olduğu insanlara böyle şaşırtıcı baskınlar da yaptım olur gerek kendi evlerine, iş yerlerine, hatta çok samim buldum, yani İslami ölçülere de dikkat etmek kaydıyla, arkadaşlarımın evlerinin mutfağına girdiğim, ondan sonra efendim orada yemek ve hazırları ısıtıp yediğim oluyor tabii ki, İslami çerçevede, evin hanım kesimi oralarda değilse, veyahut da usulü dairesinde başka yerlerde ise, izinli müsaade olarak. Bir defasında benzer bir olay, çevremdeki hemen hemen, en büyük işletmelerden birisinin patronuyla aram muhabbetimi yol için farklı bir hizmet kulvarında olduğu halde başımın tacıdır, benim dinimin hizmetçisidir. Benim Allah'ıma, benim peygamberime olan bağlılığını başka bir hocaefendi, başka bir cemaatle götürüyor. Helal hoş olsun. Duacısıyım, destekçisiyim, yardımcısıyım. Problem değil. Herkeste mümin müminat, herkeste iyi diyalog, iyi muhabbet, münasebet sahibi olmaya çalışıyorum ki böyle olması gerektiğini de inanıyorum. Birbirimize Allah adına yapılacak işlerde gerçekten ihtiyacımız olduğu ve birbirimize bağımlılığımızı unutmamamız gerektiği kanaat ve inancındayım. Bu da yapısal oraktan eskiden beri elhamle sürdürdüğüm bir konu. Neyse, kapıcısına danışmadan, sekreterini kal almadan... Onların da kısmen beni önemsemeleri veyahut da e, hoca sıfatımdan dolayı ses çıkartmamaları üzerine hemen aniden odasına dalıverdim. İşin en całcağılığı öyle sonrası ki yani e, tam böyle işin en hareketli saatinde adamcağız cep telefonunu kapatmış ve görevlilere telefon bağlamamalarını emretmiş. Ondan sonra çok önemli bir işi olduğunu söylemiş. Bu önemli işin ne olduğunu düşünürsünüz. İçeriye girer girmez baktım ki kocaman masasının üstünde kalın yazılarla yazılmış en büyük boyu Kur'an-ı Kerim'den günlük cüzünü okuyan adamcağız bakın arkadaşlar. Neydi buradaki söz? Min e'azzil evkati <Sessizlik> vakten Allahu Teala Hazretleri için en önemli, en değerli, kıymetli vakitlerinden Allah'a vakit ayırman Allahu u Teala'ya verdiğin önemdendir. Evet arkadaşlar belki eve yorgun argın giderim okuma fırsatım olmaz. Şurada efendim ara bir boşluk buldum Allah'ımın kitabını dünya işinden biraz keseyim kısayım da biraz Mevla ile meşgul olayım demesi ne kadar önemli bir yatırım değil mi arkadaşlar? Nice insanlar o iş yerlerinden teker teker ahiretteki efendim iş yerlerine intikal ettiler dinlenme veyahut da sıkıntı evlerine göçtüler adamcağız hayatının iş hayatının en önemli bölümünde zamanında elhamdülillah bak Allahu Teala zaman ayırıyor. Nice meslektaşlarımı bilirim Allahü Teala Hazretleri tatlılıkla toparlasın ama arkadaşlar yani eğer namazda sesli kıraat olmasa hiç Kur'an okumayacak hocalar meslektaşlarımız var. Yani Allah'a zikretme noktasında bir takım yani üstlenişler, bir takım yükler altına girip imza atmalar söz konusu olduğu halde derslerini yapmayan, görevlerini yapmayan, tekamül noktasında bir arpa boyu bile yol almayan nice nice insanlar var. Yani mesleği bir cami işletmecisi diyelim kısacası kabasıyla diyelim, efendim imamıdır, müezzinidir, kayyımıdır yani bir nevi Allahü Teala Hazretleri, Ekmeni de caminin bir köşesinden uzatıyor kuluna. Hem işi camideki o yani kendisine tahsis edilmiş görev neyse o iş, hem de arkadaşlar Allahu Teala rızkını oradan gönderiyor. Böyle bir insanın daha atak daha dikkatli bu işe daha çok kendisini verip seferberlik ilan etmesi gerekmez mi? Adam caz, işinin en cajcavlı, en böyle efendim e, hızlı olduğu bir anda Kur'an okumaya zaman ayırıyorsa demek ki bu adam Allah'a önem veriyor demektir. ''Ve min e'azzil emvali malen'' demişler, o ibaren ikinci ve kapanış kısmında, ''en değerli mallarından Allah'a mal ayırman'' herhalde bunu şu ayet-i kerimeden kopyalemişlerdir. Çünkü Müslüman bir topluluk size ayet-i kerimeler yormuş, Peygamberimizin mübarek hadis-i yormuş ulema, meşayih, kalite din bilginlerinin yoğurdu bir Müslüman toplumunun bir ferdisiniz. Tabii ki o açıklamaların, o verilen demeçlerin, şiirlerin, nesirlerin arkasında bu mana ve bu güç olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta tunfiqu mimma tuhibbu ve ma tunfiqu min şey'in fe inna innallaha bihi alim ayeti herhalde. Bu sözü onlara söyletirdi. Siz allah Teala'nın katında iyi bir Müslüman olamazsınız. Allah size iyi Müslüman demez. Takva Müslüman ne demez? Ne zamana kadar biliyor musunuz? Allah adına sevdiğiniz ve size iyi demesini beklediğiniz, takva kulumsun, kalite kulumsun demesini beklediğiniz Allah için çok hoşlandığınız, değer verdiğiniz şeylerden infak edip cömertlik, fedakarlık yapmadığınız sürece allah Teala size iyi kulum demez ki siz Allah yoluna ne tahsis ederseniz neler harcar neler infak ikram ederseniz allah Teala onu kesinlikle bilir. Yani başkalarına bunu duyurmanızı anlatmanıza yani bir başkalarından da takdir bir başkalarından da ne bileyim güzel sözler davranışlar beklemenize gerek yok diyor Mevla ben bunu hallederim yani aramızda kalsın hesabında hani biz bazen. Kendi aramızda konuştuğumuz ve hallettiğimiz işler olur bu iş aramızda kalsın lütfen kimse duymasın kimse görmesin bu iş burada efendim halledilsin deriz ya Allahu Teala Hazretleri de kendi adına yapılan işlerde kuluna sanki böyle bir tembih hatta bulunuyor Kolun bak bu işi bana yaptın değil mi evet benim için yaptın evet o zaman aramızda kalsın aramızda kalsın hallederiz diyor Mevla Teala Hazretleri ama bizim tabi ki zaaflarımız var Mevla Teala Hazretlerinin aramızda kalsın dediği işlere oho yani elimize tenek alıp duyurduğumuz oluyor bazen dikkatli olmak lazımdır demek ki değerli kardeşlerim Allah-u Teala Hazretlerinin kendisine tazimimiz önem vermemizin büyük alametlerinden birisi de Yüce Mevla'ya en değerli zamanlardan zaman ayırmamız en değerli efendim mallarımızdan mal ayırmamız ve tabi ki allah Teala Hazretlerine en önem verdiğimiz şey canımızdır. Canımızı her şeyden korumaya çalışıyoruz. Ölmemeye azamı gayret sarf ediyoruz. Ölmemek için yani hatta bazıları öldürüyor bile ayakta kalmak için, yaşamak için öldürmek lazım diyenler bile var. Memleketimizde bunu kötü örneklerini görüyoruz. Özellikle medyanın çıldırttığı, filmlerin çıldırttığı ve efendim, Allah'a ve ahiret gününe inanan tertemiz mis gibi hesaba kitaba inanan eğitimden mahrum bir e, sistemin çıldırttığı yoldan çıkarttığı gençler ilk öğretim safasında bile birbirlerine satırlıyorlar, doğruyorlar, döner bıçayla birbirlerine saldırıyorlar bunu görüyorsunuz. Yani özellikle bu mevzuda biraz daha şu yöne insanların dikkati çekilmelidir. Oraya buraya sataşarak yani hakaret ederek ve geçmişinde hesabını sorma mantığıyla üstlerine giderek bir şey çözüleceğine kani değilim ben. Yapılması gerekeni konuşmak lazımdır. Allahu Teala Hazretleri arkadaşlar yani zerre kadar iyiliklerin, kötülüklerin hesabını soracağına, iyilikleri ödeyeceğine, kendisi Kur'an'da böyle apaçık bir şekilde ayet ayet kullarına sunduğuna göre ahirete inanan insan öldükten sonra dirilmeye, iyiliklerinin geri kalan kısmını Allah'ın ödeyeceğine, kötülüklerin de dünyada çekmediği cezasını çektireceğine ve azabı ekber ile yani dayanamayacak azaplarla cezalandıracağına inanan bir gençliğin, bir orta yaş da bir yaşlılar grubunun olması bu tür konularda şikayetleri azaltır. Kimileri bakın bir daha söylüyorum, bırakın yani canını şey yapmayı, canını korumak, kollamak adına da değil, baş için başkalarının ölmesi gerekiyorsa rahatlıkla bunu öldürüm diyen birçok insan var. Hem de bu işte bu konuda Müslüman olduğunu itiraf edenler bayağı da kahir ekseriyette bu tip insanlar. Evet arkadaşlar, Allahu Teala Hazretler için en önemli varlığımız da canımızdır. E, tabii ki arkadaşlar en değerli şeylerden Allah'a vermekten bahsedildiğine göre en son kala kala canımız kaldı deyip canımızı bile Allah'ına vermeyi düşünen ve bu konuda yani samimiyetini ortaya koyan bir Müslüman olmamız da lazımdır. Çünkü Allahü Teala'nın resulü bu İslamiyet davasına tam inanmış birisinin yani Allah yolunda ölmek veya Allah'ına şehit olamazsa bile şehit olmayı Allah'tan istemek Gazi olmak şehit olmak veyahut Allah yolunda e, ahir ömrünü Allah'a adayıp Allah yolunda böyle bir sonucu Allah'tan istemek gibi yönelişi olmayanların İslamiyet'e tam inanmadıklarını Allah'a tam güvenmediklerini dolayısıyla bu manaya uygun bir ifadeyle münafıklıktan bir kesit bir şube içinde olduklarını söylüyor bunu biliyorsunuz tam inanmışlığın göstergelerinden alametlerinden birisi de Kur'an'ımızın Hucurat diyebildiğimiz Ahlak suresi de ikinci ismini de e, tanıdığımız surenin şu ayet-i kerimesinde tam inanmışlığın bir göstergesi vardır. O da Bismillah. İnnemel mü'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlihî sümmelem yartâbu ve câhedû bi'envalihim ve enfüsihim fî sebîlillâh ve <gülüyor> Bakın Mevla Teala Hazretleri müminler ancak ve ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ettikten ve Allah'a da peygambere de tam güvendikten sonra lem <gülüyor> Bir daha diyor Mevla iman ettikleri değerlerde hiç şüpheye düşmediler Allah'a tam güvendiler güreklerine bir problem yaşamıyorlar peygambere de öyle ölümüne teslim olmuşlar. Anam babam yolunda ölsün, benim de canım sana kurban olsun diyen sahabe rahatlığında böyle gönüllere çok rahat. Bu peygamberle ölümüne gidilir. Hani bazılarla affedersin yani sokaktaki laflar ama bir, bir anlınızı kullanmama izin verin. Bazılarla abdest bozmaya bile gidilmez derler konuşurken. Ama o mübarek peygamberle Allah'ın sevgilisiyle, Allah'ın kendi nurundan halk edip kainata, yani kainatın sebebi vücudu ilan etti o mübarek peygamber ki arkadaşa... ...leûlâke lemleûlâk... ...lemeâ halaktul eflakta... ...bazıların... ...yani bu sözün kaynağında... ...sıkıntıya düşseler de... ...ve me arselnâke illâ rahmettenil alemine ...hiç sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Seni bütün âlemlere... ...rahmet olarak gönderdik sevgili peygamberim. Ben alemden Rabbi Allah'ım. Tamam. elhamdülillah Rabbil âlemin. Ben alemlerin bütün varlıkların hiç yoktan yaratanı terbiyedeni ve sahip olanı benim Allah'a vaziymiş ama sende var ya Habibim alemlerin rahmetisin hani bütün alemlere seni faydalı kılmışım her açılan bütün alemlere nimetsin rahmetsin sen bir nimetsin sen bir rahmetsin bütün alemler senden yararlanmıştır ve yararlanmaya devam edecektir tabi ki onu hak bilmeyen insanlar o mübarek Peygamber'e değişik sorundan yaşıyorlar ki biz bile o mübarek peygamberin kıymetini bilemediğimiz için onu daraltacak, onu üzecek birçok işlere ne bileyim gönül rahatlığı olmasa bile rahatlıkla imza attığımız oluyor. Neleri sevindiriyor onu üzüyoruz. Neleri öne alıp onu arkaya atıyoruz. Neleri baş tac edip onu efendim bazen onun bize önerdiği, bizden görmek istediği, bize Efendim çok büyük sevaplı, şekilde, sevaplı amellerden teşvik ettiğin, tergip ettiği işlerden ayaklarımızın altında can çekişenler de oluyor. O mübarek peygamberin <gülüyor> kıymetini bilmede bir takım sorunlar yaşıyoruz. İşte alemlere rahmet olan o mübarek peygambere güvenmek, onunla ölümüne gitmek, şüphesiz bir imanla ona yapışmak hatırlıyorsanız, Savaşlardan birisinde sahabeden tazeciklerden üstelik yeni Müslümanlardan birisi ki peygamberimizin arkadaşlarının bazı çi örneklerini hadis kaynaklarında duyar veya okursunuz. Onlar pişmeden evvelki ham halleriydi daha sonra kaymak gibi oldular. Onlara saplanıp kalmayın o çöldeki perişan toplumun, gariban toplumun efradı olan o insanlar... Göçebe, yörük, dağlı, ondan sonra efendim arabi modeller veya hatta şehirde yaşadıkları halde yine de medeniyetten mahrum okuma yazmayı, efendim ancak şiir sanatıyla konuşarak e, tatmin olmaya çalışan, okuma yazmayı bilmeyen, hesabı parmakla veya taşları sayarak yapan bir toplum. Oho peygamberimize teslim olduktan sonra püf gökteki yıldızlar, gökteki güneşler, aylar gibi pırıl pırıl ışıl ışıl, ışıl ıplı oldular. O mübarek peygambere Tam güvenmiş ona tam teslim olmuş eğitimine tam böyle efendim süreklilikle devam etmiş ve sonunda sertifikasını almış diplomasını almış peygamberimiz tarafından oho iltifatlara efendim boğulmuş gökteki yıldızlar gibi olduğu itiraf edilmiş hepsi hakkında dualar güzel güzel sözler demeçler vermiş peygamberimiz o mübarek sahabe kiramın Allah da Kur'an'da hiç böyle yani apaçık bir ifadeyle takılmadan tıkanmadan ayet-i kerimelerdeki metne bakarsanız radiyallahu anhum Allah onlardan çok memnun ve radu anhu onlar da Mevla'dan çok memnun gibi yani Mevla'nın özel iltifat iltifati ilahiyesine mazhar olmuş o mübarek sahabe-i Biz de inşallah evvel Allah yani aynı peygamberle yola çıkarsak o mübareğin talimini, terbiyesini, eğitimini kabul edersek yani birkaç sünnete takılıp da gerisinin yelesine kaptırmazsak onu her açıdan önümüze ayna gibi alır. Yani elimizi, yüzümüzü, içimizi, dışımızı, özümüzü, sözümüzü, amalimizi, ahvalimizi Allahu Teala'nın beğendiği, sevdiği, bizi ayna gibi pırıl pırıl, şıl şıl pıl, pıl teslim ettiği, ölse bile kendisi toprakların arasına saklansa bile arkadaşlar getirdiği değerlerle yaşadığı ve yaşattığı hayatlarla ölümsüzleşen o mübarek peygambere, İnanır, onu sever, ona güvenir, onunla yol alırsak biz de gökteki yıldızlar gibi oluruz. Yani niye siz kendinizi küçük görüyorsunuz ki? Tabii mütevazi olun, boynunuzu bükün. Yani hiç kimseyi efendim varlık taslamayın. Allahu Teala gururu, kibir sevmez. Hatta o konuda yani bak, hakkı reddetme ve insanlar küçük görme anlamındaki peygamberimizin dilindeki kibir yorumuna göre o tür gururdan, kibirden payı olan insanı, Yok cennete kesinlikle direk almaz onu iyice bir hırpalar iflahını söker sonra alır. Sen nasıl insanları küçük görürsün sen nesin? Aynı parçalardan aynı böyle affedersin burun kıvırdığınız ham maddelerden yaratılmadınız mı? Siz adam şekline kılına soktum da şimdi adam beğenmiyorsunuz. Sizi gidisi der Allahu Teala bir yani başkalarını beğenmeyen. Kendisini havalarda görüp başkalarını alçak tutan estağfurullah ve kendisine söylenen ve sunulan bir doğruyu reddeden kibirli, gururlu kimseleri kesinlikle hırpalamadan, iflahını sökmeden, yani ateşlerde kavurmadan direkt cenneti almazmış. tabii. Aman bu konuya dikkat edelim. Fakat yine kendinizi küçük görmeme anlamında şunu, şu niyetle söyledim bunu. Biz de elhamdülillah ahir zamanda geldik. Sevgili peygamberimizin sadece adını duyduk. Ee, Kur'an'da onun tanıtımından, hadis kitaplarında onun anlatımından maluma sahip olduk elhamdülillah. Ve bak ona uymaya çalışıyoruz. Onu önümüze, başımıza ve gönlümüze koyduk. Hatta peygamberimiz doğduktan sonra onu bezlere efendim böyle kundaklara sarmayın. Bizim gönlümüz bezden daha kutsal değil mi? Bizim gönlümüz kundaktaki o çabutlardan daha önemli değil midir? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kundaklarda işi var ne çabutlarda işi var ne filancanın kucağında ne filancanın bağrında bizim gönlümüze onu alıp gönlümüzde onu ağırlamamız lazımdır. İyi ki doğdun deyip o mübarek peygamberimizi gönlümüze yerleştirip öyle ilmemiz gereken en makul iştir ve bizden beklenen yani muhabbet ehli bir insandan beklenen bir davranıştır. Mevla Teala, o mübarek peygamberimizi gönlümüze sarmalasın inşallah amin. Gönlümüzden hiç çıkartmamak üzere ona son derece yani hem muhib hem mahbub hem muti' eylesin o mübarek peygamberi e, can kulağıyla dinleyip, Onunla birlikte Mevla'yı bilmek, Mevla'yı bulmak yarın ahirete gelin evlatlarım hadi buyurun deyip hani Kevser'in başındaki o toplantısını anlattığı gibi peygamberimizin Kevser'in başına otururum o güneşin beyinlere kaynatma noktasında acımasızca insanlara sıkıntı verdiği ahiretin o zor anında ümmetimi teker teker kevser şarabından sütten efendim kolay içimli buz gibi soğuk ondan sonra efendim şekerden baldan daha tatlı müthiş bir içim kolaylığı olan kevserden içiririm içiririm içiririm gelen herkesi ağırlarım ama bir grubu da tam ağırlayacağım sırada melekler beni engeller der ki ya Resulullah bunlar evet ümmetin geçinmesine rağmen evet peygamberin ümmetiym demesine rağmen senden sonra bunlar seni beğenmediler yolunu beğenmediler sünnetini beğenmediler başkalarının keyfine uydular senin sünnetine uymadılar, başka yolları yol edindiler, başkalarıyla yol arkadaşı yaptılar, seninle yol arkadaşı yapmadılar. Senin mezarında dinlenirken bunlar sapıttılar ve seni terk ettiler ve senin yaşam tarzını ki sünnete nebevi, nebevi bir yaşam tarzı dersek, yani sevgili peygamberimizin yaşam tarzından saptılar, modalara, keyiflere, onun münefenin propagandalarına, yaşam tarzına ilgi, iltifat gösterip senin yolunu, ihmal ettiler senin kurallarını ihlal ettiler sana arkalarını dönerler düşmanlarına yüzlerine döner. Bunlar böyle berbat adamdır. Sen bilirsin yine de derken peygamberimize de tabii ki nasıl beni terk eder? Nasıl başkalarını başta eder de Allah'ın Resulüne böyle arka dönersiniz? Be be uzak olun, uzak olun diyerekten böyle arkasını dönüp başka tarafa yöneldiğini de düşünürseniz o mübarek peygamber arkadaşlar dünya ve ahirette iyi bir birliktelik içinde olmaya çalışalım. Onu dolu dolu yaşamaya çalışalım. O mübarek peygambere doya doya yaşamaya çalışalım. Yani Allahu Teala Hazretlerinin bu kadar sevdiği yani Uğruna kainatı yarattığı ve kainata rahmet kıldığı ve her yönüne kefil, şahit olduğu bir peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani bizzat kendisinin ilgilendiği, bak ben peygambere güvenmek, onunla birlikte canı ortaya koymak gibi konular işliyorum değil mi? Yani bu seyirde yol alıyoruz, adım adım gidiyoruz. Yani o mübarek peygambere bizzat arkadaşlar Mevla Teala Hazretleri sevmiş bak. Melekler baş tacımız, bütün peygamber baş tacımız. Ne bileyim lalelerimiz, güllerimiz var koklayacağımız. da diğer sevimli, şirin varlıklar var. Hepsi bitkörtülerinde, efendim, doğal manzaralarda. Ne bileyim diğer hayvanlar aslında çok insanı sıcak ve samimi, çok tatlı, şirin gelen varlıklar var. Bu alemlerden minik kesitler olarak el alırsak işin mana, manevi derinliği ve manevi efendim. Ee, yüksekliği noktasında meleklerimiz var peygamberlerimiz var hepsi birbirinden güzel tahanelerimiz var ama Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir başka ikincisi olmayan birisi arkadaşlar. Evet Allahu Teala hazretlerinin yani alemlere rahmet kıldığı bütün kainata ilaç gibi gönderdiği hava gibi gönderdiği su gibi gönderdiği sıcacık ısıtıcı ve siracem münira peygamberimiz hakkında Allah'ın kullandığı ayet-i kerimeden bir parça olarak sürekli hiç batışı olmayan, hiç azalması ve kısılması olmayan, sürekli ışıtan güneş diyerekten sundu. O mübarek peygamber hiç arkadaşlar bir terk edilir mi, hiç ihmal edilir mi, hiç ona arka dönülür mü, hiç onu üzecek iş yapılır mı arkadaşlar? Yani yanında sesini bile Müslümanların, kısmalarını Allah'ın emretti. Benim peygamberimin sesinin bile bastırılmasını istemiyorum dediği mela teşheru lehu bil qauli kecehri bad'um Aman ha! sessiz olun benim peygamberimde düşüp kalkan kadro sesinizin ayarını iyi gözden geçirin benim peygamberimin sesini bastırmayın sıradan birisine seslenir gibi bağır çağır gibi benim peygamberime. böyle olur da bağırmayın yoksa çalışmalarınızı şöyle iyiliklerinizi güzelliklerinizi bitiririm mahvederim benim peygamberim üzülmesin benim peygamberim eziyet edilmesin ve ledinayı zünnara sure Allah Allah'ın elçisi benim gözdem sevgilim bir taneme eziyet edenlere sesleniyorum diyor Mevla azabun eliyim yani velâdin ye'dûne rasûlallâhi lehüm azâbun elîm benim peygamberimi üzenler benim peygamberime sıkıntı problem çıkartanlar eziyet edenler bilsin ki onlara hiç acımayacağım. Allah olarak hiç acımayacağım. Benim sevgilime bunu siz layık görürsünüzse siz kim oluyorsunuz da benim güzel peygamberimi benim bir tanemi üzüyorsunuz benim bir tanemi eziyorsunuz sizi mahvedeceğim yakacağım yıkacağım acısı geçmeyen azaplarla sizi sıkıştıracağım diyor ya böyle bir peygamber arkadaşlar böyle bir nazlı Resulü hiç insan üzerim arkadaşlar onu mutlu edecek onu sevindirecek onu keyiflendirecek onu böyle size bol bol dualar bol bol efendim destekler sağlayacak şefaatler edecek işlerde biraz koşturmanız lazımdır değil mi? Bence o mübarek peygamberi en çok mutlu edecek, sevindirecek işlerden e, Allah'a ibadetten sonra en çok önem verdiği e, konulara yüklenmek lazımdır. Peygamberimiz mutlu etmenin yolu ki peygamberimizin biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Yani allah Teala imanının kendinden istediği nübüvvetinin kendinden efendim istediği çalışmaların hemen peşinden tabii ibadetlere efendim nübüvvet e, peygamberlik hizmetlerinin hemen peşinden arkadaşlar en çok peygamberimizin ilgilendiği konu ümmetinin sorunlarıydı. Allah'ın kendisine emanet ettiği yıl 610. Hazreti İsa peygamberimiz Mevla'ya kavuşmuş. 610 tane sene bitmiş. O sene de artık peygamberimize Allah'u Teâlâ yetkiyi vermiş. Tabii ki yani onun yaratılış tarihi, onun efendim hakkındaki program çok daha ezeli ve köklü ama sevgili peygamberimizin resmen göreve başladığı tabiri caizse tarih 610. Yaşı 40, enzil ve döneminde göreve başlamış. O günden itibaren bütün insanlar, insanlık, cinler, kainat onun sorumluluğuna havale edilmiş. Kendi döneminde veya sonra o mübarek peygambere inanmadan, o mübarek peygamberin elini tutmadan, yoluna girmeden ne Allah bilinir, ne Allah bulunur, onsuz arkadaşlar cennete tek başına girip kapıyı çalıp ben geldim deme hakkına cüretine hiçbirine sahip değilsinizle Olamazsınız. Yani önce cennetin kapısını ben tıklatırım ve görevli melekler kimsin diye sorusuna feakul ene Muhammed ben Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Bike umirtu elle eftah alehden qablike diye cevap alırlar diyor. Bu hadis Cami Sagir'de. Hoş geldin ya Resulullah. Bu cennetin kapısını senden evvel kimseye açmamak üzere cennetin sahibi Allah bana emretti. Ne Adem babacığımız, ne başka mübarek peygamber hepsine salat selam olsun. Başımızın üstünde yerlere var iman maddelerimizdendir o mübareklere inanmak tamamdır ama kapıya dayanan ilk isim Hazreti Muhammed Mustafa siz onunla o kapıya dayanacak, o mübarek peygamberle birlikte gideceğiniz yere gidecek, gireceğiniz yere gireceksiniz. öylesi bu mübarek peygambere aman'a dikkatli onunla birlikte olmaya, onunla birlikte olmanın şartlarına çok önem vermek, çok özen göstermek ve onu hiçbir alanda, hiçbir zevada terk etmemek lazımdır. Biz onunla bir yere alacağız. Onunla yani ne olacaksak olacağız. Ne kaybedeceksek de onun yüzünden kaybedeceğiz tabii arkadaşlar. Ona muhalefet, ona ters, ona yanlış yapan ümmetinle tabii ki iflah etme şansı yok. Peygamberimizin Dediğim gibi Allah'a imandan sonra Allah'u u Teala'nın verdiği ibadet görevlerinden Mevla'nın bizzat ya Muhammed diye kendisine havale ettiği işlerden sonra arkadaşlar en mühim işi sen ve bendik döneminden döneminin Müslümanları sahabe-i kiram efendilerimiz radıyallahu anhum ve ondan sonra gelen sen ve ben ve bizden sonra gelecek onlar ötekileri onlar sevgili peygamberimizi çok ilgilendiren yürekten böyle gerçekten derinlemesine sarsan konulardı. Ben hadis kitaplarından okuduğum kadarıyla kay, sağlam ve sahih kaynaklara dayanarak e, sohbet yapan, vaziden, efendim, ne bileyim insanları aydınlatan ulema kesiminden dinlediğim kadarıyla arkadaşlar. Yani sevgili peygamberimiz kendisini bir nevi hani kendimi çocuklarıma adadım diyen e, anne babalar gibi, kendimi milletim adadım diyen bazı vatanını, milletini sevenler gibi, bunu gerçekten ispatlayan e, kimseler gibi... Demiyorum bakın onları sadece hatırlatıyorum hepsinden farklı olarak ben kendimi ümmetime adadım diye bir söz sarf etmemiştir ama yaptığı bütün çalışmalar bu sözün ispatı noktasındadır ben kendimi ümmetime adadım adam bana inanmış adam bana güvenmiş ben ben Eşhedü en la ilahe illallahü, eşhedü enneke Resulullah. O dönem için, bizim zamanımız için. Eşhedü enne Muhammeden, abdü ve diyerekten benim yoluma girmiş, elimde, elimi tutmuş, eteğimi tutmuş, boynuma boğazıma sarılmış. Ya Rasulallah demiş, artık seninleyim demiş, böyle birisi benim için artık bendendir, canımın içinde yeri vardır, bağrımı basarım böylesini, bu ümmet artık benim sorunum olmuştur ki ben kendimi ümmetime adadım anlamında bütün hayatı ve yani sayısız sayılabilecek örnekleri ümmete olan düşkünlüğünün ispatıyla geçmiştir. Zaten Allahü Teala Hazretleri o mübarek peygamber bize düşkünlüğüyle anlatıyor. E, peygamberin en önem verdiği konu ümmet olduğuna göre biz de arkadaşlar peygamberimizin gözüne girmek, gönlünde bir yer tutmak ve peygamberimizi mutlu etmek, peygamberimizi son derece yani dört köşe yapmak istiyorsak onun ümmetinin arkadaşlarım, mutluluğu için çalışmalıyız. Yitik bir ümmet var bugün dünyadaki yurt dışına çıkıyorum sık sık bazen de bu yüzden e, radyo vaazlarımı ve İstanbul'daki söz verdiğim vaazları vekaletle yürütmek zorunda kalıyorum. Bu ay içinde biliyorsun bir Belçika'ya çıkışım oldu. Ondan sonra bir Almanya çıkışım oldu. Avusturya, Viyana ağırlıklı. Döner dönmez hemen bir de kutlu doğum haftası başlaması münasebedir. Tekrar Avusturya'nın Salzburg olsun, Viyana olsun ve ona yakın illerinde e, kutlu doğum etkinlikleri çerçevesinde hazırlık yapan, e, özellikle tabii ki Türklerin yoğunlukta olduğu merkezlerde, Sohbetler, muhabbetler yaptık çok ama çok da bereketli geçti. Allah'a hamdü senanlar olsun. İşin içine para karıştırmasanız, işin içerisine bende varım hesabı yapıp da kendinizi sokuşturmasanız yandan çaktırmadan ve benzeri böyle gerçekten dünyevi bir beklenti içinde olmadan Allah için iş yaparsanız etkili oluyorsunuz. Yani bunu diğer meslektaşlarıma hiç sataşmaksın ki hepsi birbirinden kalite. Onların sayesinde İslamiyet bu fertler üzerinde varlığını sürdürüyor. Bu canlılık olayı oluşuyor. Maşallah gurbetelde o insanlarımız birbirinden güzel camiler yaptırmışlar. Hele de benim bu gidişimdeki kandil dediğimiz Mevlid-i Şerif'in olduğu, sevgili peygamberimizin doğumuna denk düşürülen pazarı Pazartesi akşam Viyana'da Sultan Ahmet Camii Şerifinde vazdaydım ki maşallah Sultan Ahmet'i hatırlatmaya çalışmışlar ki biliyorsunuz Hollanda'da bir cami, o bulunduğu ilin en güzel mimari estetiğini haiz, güzel bir bina, eser seçildi. Kuruş kuruş bunu toplayarak kendi aralarında böyle kaybolmuş yitik Türkleri, yitik Müslümanları efendim arayan, onlara efendim toparlamaya çalışan bir gayretin sonucu o güzel eserler, cemiyetler, cemaatler, camiler, gönüllü kültür, teşekkürleri, bu tür olaylar gündeme gelmiştir. Yani çok güzel çalışmalar da var. Evet yani şikayet edeceğimiz, dertleneceğimiz mevzular zaten yani uçuşa eklense dünyayı birkaç tur yapar. Biraz da güzellikleri görelim efendim bakın bahar geldi. Sevgili kardeşlerim değerli dinleyelim biraz da güzellikleri görelim. Bahar geldi. Ağaçlar yeşerdi, tabiat yeşerdi, cıvıl cıvıl kuşlar uçmaya başladı. Arılar vızırdamaya, kelebekler kanat çırpmaya, bülbüller dut yiyeceği güne kadar çik çik çik çik ötmeye insanlara böyle yani kendi dilinden ilahiler yapmaya başladılar. Leylekler lak lak, lak lak lak geldiler, yükseklerde yuvalarını kurdular. Kainada böyle bir canlılık, böyle bir gayret, bir açılma, bir efendim, dünyada bir sevinç söz konusudur. Tabi sıkıntıların problemden olduğu yerler, memleketler, şahıslar, aileler, efendim cemaatler, cemiyetler, ülkeler, devletler, milletler var. Burası dünya arkadaşlar bazen ağlayacak bazen güleceksiniz siz de öyle değil misiniz bazen vücudunuz tıkır tıkır şıkır şıkır tırnak üstünde yürüyecek kadar moralli hissediyorsun kendinizi espriler gülücükle Allah'a ortalığa böyle bir bahar sevinci saçıyorsunuz aynı siz başka bir zaman vücudunuz sizi dinlemez oluyor bir hoşum diyorsunuz benim bir teyze oğlu vardı her zaman sorduğumda nasılsın filan dediğimde bir hoşum Metin abi derdi bir hoşum. Bir hoşum. Ya bir kere çok hoşum demedi ya. Hala evlendiğim hatim mektebinde efendim e, meslek dersleri öğretmen oldu. Çoluğa çocuğa karıştı. Şimdi nasılsın diyorum teyze oğlu. Ya sorma teyze oğlu bir hoşum diyor. Yani bir hoşum demek hoş değilim, huzursuzum, keyifsizim, tatsızım, tuzsuzum gibi böyle bir hoşlanmazlık ifadesi. Ya biraz da hoşum deyin ya bir hoşum. Bakın dünyada böyle bir canlanma var. Evet sizin de bazen moralinizin çok süper olduğu ama bazen de vücudunuz sizi dinlemediği bir hoş olduğunuz hep yatmak ihtiyacı hissettiğiniz kimseye bir çift laf etmemek üzere karar verdiğiniz yani esprilere bile efendim cevap vermede yani yüz hatlarınızda değişmenin olmadığı ne bileyim birileri seviyor, sataşsa hemen kötü ve ters cevaplarla bozmak üzmek gibi niyetler taşıdığınız ters zamanlarınız agresif zamanlarınız olur olur iş hayatında olur sosyal hayatta da olur. Diğer efendim dünyadaki problemleri de bunlar olur. Yani dünyanın bir tarafı ağlayacak, bir tarafı gülecek. Düğünde sevineceksiniz, bayramda sevineceksiniz, cenazede ağlayacaksınız. Bu iş böyledir arkadaşlar. Yani ama... Burada beklenen şey doğal olmayan şey yani müminlerin üzüntülü zamanlarında en azından o müminlerin derdini şöyle bir hatırlayıp bir iki damla gözyaşı imzasıyla o müminlere candan ciğerden katılımcı bir yapıyla peygamberin birinci sorunu diye hani ümmet onların ümmeti Muhammed'in derdine dua desteği bile vermemek ona, onlara yardımcı olmamak onlardan önünüze kadar gelen sorunlara duyarsız olmak. Bakın arkadaşı savaş ülkeleri var, deprem ülkeleri var. Müslümanların problemleri dinmiş değil. Yani böyle sıkıntılar var. Bir takım uluslararası hayır organizasyonu yapan insanlar var. Meraklı olun böyle araştırın, soruşturun. 3-5 kuruş toplayın böyle evinizdeki çocuklara. Yavrum işte Irak'taki felakete uğramış yavrularımızdan çocuklarına ne göndermek istersin. Kaç kuruş harçlık vermek istersin deyin. Veyahut da bir başka ülkemize gelmiş göçmenler vardır. Buna benzer deprem mağdurlarına bir şeyler götürülüyor. Çadırlar, maddalar Yapılıyordu. Yaz mevsimi ama farklı yatırımlar söz konusudur. Evinizdeki çocukların merhametleri merhametlerini yana getirerek 3-5 kuruş haçlıklarından bile onları cömertle, inifak etmeye, ikram etmeye alıştırın. Harcamaya alıştırın. Dünyayı çok sevmesinler, dünyayı çok sıkmasınlar. Verdiğiniz haçlığı, harcamalarını ve aynı zamanda paylaşmalarını öğütleyin ve öğretmeye çalışın. Önemli bir olay yani bu. Beklenen bir konudur. Bu konuda evlatlarınızı uyarın. Yani onları bu işe hazırlayın. Dolayısıyla yani sevgili peygamberimizi memnun edecek çok güzel çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. Toparlamaya çalışıyorlar dışarıdaki insanımız. Bunu görüyoruz. Peygamberimizi mutlu etmek, sevindirmek, sevincinden böyle ayağa fırlatacak kadar onu efendim, huzura boğmanın yolu demiştim. Onun ümmetine o mübarek peygamberin birinci derdi. Allah'a iman ve ibadet gibi, ve yani nübüvvet hizmetleri gibi birinci derdinden sonra e, sanki kendisini ümmetine adamış bir yapıyla e, ümmetinin sorunlarıdır. Onların, hatta arkadaşlar sadece e, cennet, cehennem iki lise sonuçlanacak ahiret dertleri değil sadece. Evet, ora birinci derttir. Tabii, yanında Müslüman olmuş bir Yahudi çocuğunun Müslüman oluşunun peşinden, sevinçten böyle... Kendisini kaybetmez peygamberler ama yani kesinlikle ve kesinlikle böyle yani heyecandan sevinçten her tarafın böyle o sevince destek verdiği bir e, tepkiyle sevinmiş. Elhamdülillahi lezi enkazahu minen nar demiştir. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah bu çocuğu bu genci Allah cehennemden kurtardı. Ne mutlu ne mutlu gibi sevinmiştir. Yani Hz. Hamza kendi peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın böyle biliyorsunuz uğradığı Mekke'deki o fiziki işkenceler, vücudu şerifine yapılan işkencelerden bir Birisinin hesabını sormuş da ki peygamberimiz biliyorsun namaz kılarken başına Ebu Cehil ve onun etrafındaki yani şakşakçı grup yeni doğum yapmış bir hayvanın sonradan gelen eşi diye bildiğimiz o sonu diye de bildiğimiz o pislik parçalarını başına koymuş biliyorsun peygamberimiz çok üzmüştü. Bu olayı henüz Müslüman olmamış Hazreti Hamza'ya götürdüklerinde Hazreti Hamza sinirle hışımla gelip bu işi yapanın Kabe'nin yanında Çenesini dağıtmıştı kendi yayıyla yani bir metal parçasıyla onun böyle çenesini dağıtmıştı Ebu Cehil'in perişan etmişti peygamberimizi bundan dolayı mutlu edeceğini düşünmüştü peygamberimize bu raporu bu neticeyi sunarken öcünü aldım kanını yerde bırakmadım sevgili yeğenim çok üzgünüm yanında olmak isterdim avlanmaya gitmiştim böyle bir olaydan dolayı ben çok mütesir oldum bağışla beni gibi bir takım ifadelerle peygamberimizin tekrar yarasını, acısını, kanını dindirmeye çalışmış ama peygamberimiz tınmamış bile. Özür demiş ki: "Ya Ömer, ya özür, ya Hamza, sevgili amcacığım, bütün düşmanlarımın kellesini önüme dizsen, bütün düşmanlarımın çenesini dağıtsan yine beni mutlu edemezsin. Beni mutlu etme mümkün değil. Bakın, benim konum neydi? Peygamberimizi mutlu etmek, değil mi? Yani mutlu olacak şeyleri, yani ona ümmet olmanın da bir bedeli var da, o mübarek peygambere sevindirmek lazımdır. Konum o değil miydi? Öyle gitmiyor muyduk? Öyle gidiyorduk. Yani siz hiç anne babanızı mutlu etmeyi düşünmediniz mi yavrularım? Eğer çocuklar dinliyorsa, siz birilerinin mutluluğunu, yani hanımınızın, kocanızın, yani o kadar size hakkı var kocanızın, o kadar çok hakkı var hanımınızın, Allah sizi birbirinize yarattı, arada Allah'ın emri, peygamberin kavli gibi, bizzat Allah'ın adıyla siz, peygamberin kavliyle siz, karı koca oldunuz. Hazreti İmam-ı Azamlar'ı araya soktunuz. Nice daha buna e, mümasil güzel varlıklardan efendim destek aradınız bu işin oluşum için. Birbirinize Allah yar etti. Onun için düşünmeniz lazım. Ben bu hanımı nasıl mutlu edebilirim? Ben bu kocamı nasıl mutlu edebilirim? Ben bu evladımı eh babacımı ben nasıl mutlu ederim? Bakın gençler, genç kızlar, delikanlılar, yavrularım yani birbirinizi kendi arkadaş grubunuzu çeşitli esprilere boğuyorsunuz, çeşitli hediyelerle onların gönlünü almaya çalışıyorsunuz, onlara bir sürü efendim numaralar yaparak onlarla olan arkadaşlık zemininizi yani arkadaşlık dayanaklarınızı güçlendirmeye gayret ediyorsunuz ama ondan daha fazlasını hak etmiyor musun babalarınız bakın. Ondan aldığı elbiselerle fink atıyorsunuz. Onların verdiği harçlıkla birbirine bir şeyler ısmarlıyorsunuz değil mi? Daha sabah annenizin hazırladığı kahvaltıyla dışarı çıktınız, okulunuza gittiniz hatta işinize gittiniz. Ayıp olmuyor mu? Yani birincişiniz birkaç tane deli kız veya delikanlıyı mutlu etmekten daha öncelikli değil midir? Anne babanızı mutlu etmek. Sahi gerçekten bak Allah için bir baba olarak da sesleniyorum. Bir amca bir dayı neyse bir Metin abi olarak da sesleniyorum. Bir de Metin baba. Henüz dede değiliz ama ileride Metin dede de oluruz herhalde. Sesleniyorum. Sahi siz gerçekten günlerden bir gün şöyle elinizi çenenize dayayarak şöyle Ufacık bir düşünceyle, azıcık bir düşünceyle, ben annemi ve babamı nasıl mutlu edebilirim diye düşündünüz mü hiç? Ben annemi ve babamı nasıl mutlu ederim? Ne yapsam acaba mutlu olurlar. Güzel bir efendim, takdir getireyim öğrencisem de, annem mutlu olsun, oğlum takdir getirdi, asın duvara. Aslında o takdir getirdi. Veyahut da dindar bir anne babanın çocuğusunuz genellikle ben zannediyorum bu frekansı İslamiyetle ilişkisi iyi olmasını düşünenler ve iyi olanlar dinliyordur. Allah öbürlerine de bizden daha kalite bir tövbe ve düzen nasip etsin. Yani ben bu konuda çok genişim şükürler olsun. Yani üremde bir tıkanıklık sorun yok. Birinci derdim Allah'ın zikri Allah'a olan ilişkilerimin güzel sürmesi. İkinci derdim de insanların hayvanların tabiatın hele de Müslüman kardeşlerimin hele de ya aynı çizgide beraber kol kola hizmet ettiğim ekibin, kadronun mutluluğudur, huzurudur, iyilikleridir. Yani bunda sıkıntım yok. Yani elinizi şakanıza koyup da acaba ben bu annemi babamı nasıl mutlu edebilirim? Böyle bir an bile düşündünüz oldu mu? Ya sevindirin, sizi camide mi görmek istiyor? Ya Allah'ın rızası baş tamam tamam buna bir şey demiyorum. Zaten uğruna ölenecek tek saat Allah'tır. Onun ve gösterdiği değerlerdir ama anne baba da önemli birisidir. Anne babanız düşünmek zorundasınız. Yani onların da mutluluğu, huzuru, onların da sizin yüzünüzden böyle yüreklerinin sevince boğulması. Biraz kendinize uğraşın yavrularım. Kolay değil tabii. Nasıl bir Türkiye ve dünyada yaşadığımızı görüyoruz. Ben dünyayı daha çok gezen dolaşan birisi olarak görüyorum ama her şeye biraz mücadele etseniz de kendinizi yenmeye çalışsanız da hiç olmazsa on kere ağlattım bir kere güldürürüm deseniz anne babalarınızın. On kere üzdüm bir kere de sevindireyim sene şöyle bir gel evladım seni bir öpüyüm dedirseniz gel kızım sene şöyle bir kucaklayayım dedirseniz annelerinize babalarınıza veya eşler kendi aranızda ki yani bu konuda biraz kusurluyuz. Ee, kendim için de aynı şeyi düşünüyorum senin için de aynı şey çok farklı değiliz. Üç aşağı ve şukarız hocayla cemaatin veyahut da filanca aile filan falanca ailelerin çok yani lüks farkları yok. Üç aşağı ve şukarı aynı Havanın sağlı sollu ortalı yanlı balıklarıyız. Ama bundan sonra peygamberimiz gibi davranmaya çalışarak yani ki onun davranış biçimiyle herkes mutlu olmuştu. Peygamberimizin davranış biçimi, yaşam biçimi Allah'a memnun etmedi mi? Etti. Etti değil mi? Etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a memnun etti mi? Tam teşekküllü etti. Bütün melekleri memnun etti mi? Cevrail aleyhisselam böyle peygamberimizden dolayı çok mutlu olmuş. Önemli bir olay yaşamışlar. Peygamberimizle olan bu ilişkisinden dolayı Cebrail yaratıldığı günden beri böyle bir mutluluk, böyle bir zevk yaşamamış ya. Bizim peygamberimiz Cebrail bile zevkten zevke, mutluluktan mutluluğa ulaştırdı. Tabi eşlerin hepsi, hepsi evlatları, torunları, hele birlikte yaşadığı Müslüman, Kadrosu sahabe yani düştüğü kalktığı insan demek sahabet birliktelik demek sohbet muhabbet bunlar vaaz nasihat veya konuşmalaraktan kullanılan bir sözcük bazen ama hayır değil sohbet yani konuşma anlamına gelmez ki birliktelik ama beraber olduğunuzda konuşuyorsunuz da aynı zamanda. Birlikte olan insanlar konuşa konuş hayvanlar koklaşa koklaşa ya tam sohbet sahabe-i kiramın hepsini peygamberimiz mutlu etmiş. Ya ben diyorum ki bak kendime de söylüyorum bak ben de Allah'tan tövbe istifa ediyorum ben de davranış yanlışlarımdan özür diliyorum. Yani yakınımdan uzağa kime böyle sünnete muhalif peygamberimizi bir kenara bırakarak yani kendi nefsimi konuşturarak kendi kendimi metini konuşturarak metin olaraktan bir iş yapmışsam gerçekten üzgünüm. Ki Hz. Muhammed Mustafa'nın bir ümmeti olarak o işi yapmak isterdim. Siz de zannederim değil mi? Yani Allahu Teala'nın sevaplarına, günahlarına, rızasına, yakınlığına bir ciddi bir şekilde önem vererek iş yapmak istemez miydiniz? Yani Hz. Muhammed Mustafa'yı önünüze alarak Peygamberimiz nasıl bir kocalık yaptı? Nasıl bir eşlere ona davranış sergiledi? Nasıl bir komşuluk, arkadaşlık değil mi? Yaptı. Yani Peygamberimiz her alanda, her kalemde... Allah'ın önümüze koyduğu numune olduğuna göre yani dersin girişinde okuduğum ayette de olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kennelekum fi rasulillah usvetun hasenetun limen kana yerce Allah ve yevmel akhir ve zekera Allah'ı Dediğine göre Allah'ımız eh, bana inanıyor musunuz kullarım? İnanıyoruz ya Rabbi. Bana kavuşmaya. Beni özlüyor musunuz kullarım? Allah'ı özlüyor musunuz? Allah'a kavuşmayı canınız istiyor mu? Hesaba, kitaba, dirilmeye? Evet Allah'ım. Böyle bu konuda sonumuz yok. O zaman buyurun Hazreti Muhammed. Yemin ederim. En güzel örnek. Her açıdan ondan memnunum. Siz de ona yapışın, ona tutun, onun gibi olmaya çalışın da. Sizi de seveyim. Tek sevdiğim, önem verdiğim, örnek olarak önünüze koyduğum zat odur. Önceki peygamberler hakkında ne diyorsunuz? Ne demem ki? Hazreti İbrahim Aleyhisselam var. Önümdeki sureyi mümtehanede Allahu Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ı dördüncü ayetle ele alıyor ve diyor ki, قَدْ كَانَتْ usvetün Hasenet'ün Fi İbrahim'e velledine mah benim İbrahim'im dostum Halil'im dostum Halil'im de ve onunla birlikte yemede, içmede, e, seyahatte, seferlerde, camide, cemaatte, ateşe atılırken de o İbrahim'in bırakmayan o ekibiyle birlikte İbrahim'de sizin için çok ama çok güzel örnekler var. Ona da dikkate alın diyor Mevla. Ondan sonra bütün peygamberleri topluyor sanki bir noktaya. Diyor ki: Bismillah Lekad kana lekum fihim usvetun." Bu da 6. ayet sureyi i Mümtahinede fihim üstütün ve allahu hamid bütün peygamberler madem bunları ben seçtim beğendim onlara çok önemli yatırımlar yaptım onlara çok farklı sıfatlar ve kimlikler kimliklere büründürdüm e, o, o insanlar sizin artık hepsi örneğinizdir onları dikkatle izleyin onlardan tesirlenin onlar gibi davranmaya çalışın örneğiniz önderiniz onlar olsun diyor Mevlaati Ali ama tabii ki Allah'a kavuşmaya inanıyorsanız, Allah'a özlüyorsanız, dirilmeye inanıyorsanız, kim Allah'tan yüz çevirirse, Allahu Teala Hazretleri mutlak anlamda övülmüş, sevilmiş bir zattır, hamittir. Göklerde, yerlerde övülen, sevilen ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan zattır. Dolayısıyla bakın, Resulullah gibi davranmaya çalışsak yani, birbirimizi mutlu etmede, birbirimizi mutlu birbirimize e Huzur ve saadet vesilesi olmada bunu sağlayabiliriz bir iznillah, bunun hakkından gelebiliriz ki sevgili peygamberimizin e, mutluluğuyla alakalı onun onun mutlu olacağı şeylerle alakalı iki örnek vermiştim. Bir Yahudi çocuğunu Müslüman olup peygamberimizi havalara zıplatırcasına onu sevince boğması bir kafirin Müslüman olmasını peygamberimizdeki oluşturduğu sevinç hiçbir şeyle yemin ederim kıyaslanmaz ya. Dedim ya bakın Hz. Hamza gelmiş düşmanının peygamberimize o pisliği yapan alçan çenesini dağıtmış kan revan içerisine bırakmış ve peygamberimize onun böyle sevincini müjdesini paylaşmak üzere bu haberi getirdiğinde hiç peygamberimiz kale bile almamış beni mutlu edemezsin bütün düşmanlarımı öldürsene hepsinin çenesini kısanın beni mutlu edemezsin ey amcacığım Hazreti Hamza demiş. Allah Allah. Hazreti Hamza sizi nasıl mutlu edebilirim? Sizi nasıl sevindirebilirim? Ey benim sevgili yeğenim. Ya Muhammed dediğinde arkadaşlar. Hazreti Muhammed Mustafa'nın. Umduğunu şey söylemiş. Demiş ki beni ancak Müslüman olarak yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah diyerek ve benimle kol kola aynı Allah'a tapınarak aynı Müslümanların kardeşi olarak aynı hareketin içinde ölümüne ilerideki ''Uhudunda yetmiş parçaya ayrılsan bile Allah'tan ve Resulünden caymayan kaymayan sabit kadem, müstakar, müstakîm bir yiğit Müslüman olursan ancak beni mutlu edersin.'' O kadarını dememiş tabii. Yani ben gele, ilerideki olanlar da birleştirerek Hazreti Tamzayla bütünleştirerek söylüyorum. Onun sözü orijinalini bozmayalım, değil mi arkadaşlar? Ama Hazreti Hamza e, o neticelere rağmen ondan sonra sözünün er oldu. Hep, hep sözünün er oldu. Ölümün pahasına, ölümüne gidecek şekilde Peygamber'e teslim oldu. Eşledi, haykırdı ve Peygamberimiz sevinçten ağladı arkadaşlar. Peygamberimiz işkence gördüğü zaman hiç ağlamadımıştır. Hiç direnmiştir sabretmiştir katlanmıştır yutkunmuştur Allah için seve seve demiştir ama peygamberimizi ne zaman ağlamış Hz. Hamza'nın Müslüman oluşunu amcasının sevinç gözyaşlarına tabi boğulmuştur Müslümanlığında Ebu Talip kendisine e, hepimizden çok faydalı olmasına rağmen Müslüman olarak ölemeyince ne kadar üzüldüğünü ne kadar yıkıma uğradığını biliyorsunuz arkadaşlarım çok sevdiği yani İslamiyetini çok istediği amcası ki çağımızdan çok daha peygamberimize ve o günkü Müslümanlara fayda sağlamış birisidir. Müslüman olmadığı halde arkadaşlar %90'ımızdan daha çok peygamberimize faydalı olmuş bir amca biliyor musunuz Ebu Talip? Üstüne çok yüklendiklerinde sevgili peygamberimizin ben sizi biraz utandırmak, sıkıştırmak, biraz kendinize getirmek, biraz sizi sarsmak ve sallayıp yani bu konu üzerine biraz daha düşündürmek için bu sözü sarf ediyorum bir daha söylüyorum bak çoğumuzdan Müslüman olmadığı halde bakın Müslüman olmadığı halde Peygamberimizin amcası Ebu Talip çoğumuzdan daha çok Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme fayda sağlamış yardımcı olmuş ve Müslümanlara çok büyük faydası tabirece arguda kıya dokunmuştur. Ki Peygamber Efendimiz çok yoğun baskılarla artık yani nefes aldırılma noktasında ağır yoğun efendim faşizan müdahalelere tabi tutulduğunda ya, amcası Ebu Talip ayağa kalkmış demiş ki yeğenim hiç korkma hiç tedirgin olma. Ben hayatta olduğu müddetçe hatta kullandığı sözcük yani kaynaklardaki ifadeden bir parçası bari söyleyeyim vaktim yaklaştığı sonuna doğru ilerliyoruz ama Hatta ec alet turabe visadeten demiş yeğenim yeğenim Muhammed başımı topraktan yastığa koyuncaya kadar ölünceye kadar arkandayım rahat ol demiş bakın arkadaşlar biz ölümümüz pahasına peygambere nerede destek verdik ya onun arkada, onun adına kılını kıpırdatmayan insanlar var. Yani peygamberimizin e, peygamberimizin bize sunduğu yapınmamızın çok faydalı olduğunu söylediği çok sevaplar, çok makamlar dereceler, cennetler, cemalullahın seyri gibi güzel sonuçları önümüze koyduğu nice çalışmaları biz ah nefsimize, keyfimize uymaktan veya ondan bundan utanma çekincelerden dolayı o peygamberimize böyle efendim çok rahat bir şekilde ıskalayıp arka dönüp işimize baktığımız olmuyor mu? Oluyor, balı gibi oluyor. Halbuki bakın Karşıda bir Ebu Talip var. İslamla alakası yok. Ama adaletli, dengeli ve e, peygamberimizi himayede sözünde duran, sözünde durma anlamında namuslu birisi. Peygamberimize başımı toprağa koyuncaya kadar bütün gücümle arkandayım deyip peygambere sahip çıkan bir kapasite. Yani peygamberimiz bunun Müslümanlığı için ne kadar çırpınmış, ne kadar çırpınmış ama netice hasıl olmamış. Ve onun ne olur bir kere, bir kelimeyece, bir kere, bir kere, içinden gele gele, inanarak, severek, bir eşedü çek. Benim peygamberliğimi kabullen, gerisini bana bırak amcacığım demesine rağmen biliyorsunuz. Allah göstermesin, zor şey. Bu utanma duygusu, bu psikoloji acayip bir iştir. Çoğumuzu geriye saydıran da budur. ha. Çoğu Müslüman kadının örtülmesine engel olan, örtünüyorsa, yani ahirette sorgu sora çekilmeyecek, çalı çarşafa bürünmesini engel olan Müslüman bir şahsiyetse, yani bakıldığında İslam'ı hatırlatan bir e, manzaraya sahip olmak. Bakıldığında tamam bu adam ya Resulullah'a benziyor şekliyle, şemaile ve diğer bunu besleyen çalışmalara pe Müslüman olduğunu tescilliyor bu adam ya işte Dedirten o manzaradan çekinmesi, geriye sayması hep Utanma duygusu, aşağılık kompleksi. Çok. Bunu biraz der, derin düşünürseniz buna karar verirseniz Ebu Talim o kadar yiğit, dirençli, koca, medik, Mekke'ye ayar veren kapasiteli bir adam olduğu halde söz, sarf ettiği söze bakın. Demiş ki Kureyş'in kadınlarının beni kınamasından korkuyorum. Ya bir saniye kalmış ölümde bir dakika kalmış Kureyş'in kadınlarının beni kınamasından korkuyorum. Kadınların kınadığı bir adam olmaktan kınanan bir adam üstelik hanımlar tarafından ki hanımlar küçümsen bir ifade değil yani sık sık beraber olmadığı bir topluluk anlamında bunu söylüyorum. Bu onu etkilemiştir. Peygamberimiz ama onun Müslümanına vesile olamadım diye takdir kader ama... Yani çok büyük bir yıkım geçirmiştir. Bundan dolayı sarsılmıştır. Resulullah Hazreti Hamza ile ihya olmuş. O çocuğun Müslümanlığını duyduğunda havalara zıplayacak kadar heyecanlanmış. Sadece ama Peygamberimizi mutlu etmek, başkalarının imanına, hidayetine, Müslümansa, tembelse bir ibadete başlamasına, ayıp ve kötü bir şey başlamışsa ondan vazgeçmesine sebep olmak Peygamberi çok mutlu Edeceği gibi bakın arkadaşlar aynı zamanda o peygamber ümmetinin bekarını evlendirmek, fakirine aşekmek bulmak veya moral bozuk birisine moral vermek veya birisinin başka türlü sorununu gidermek kesinlikle o peygamberimiz eder Yani amaç burada Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olmanın gereğini ve bedelini ödemek gibi bir şey, netice Olduğuna göre yani böyle bir amaç önümüzde olduğuna göre peygamberimizi memnun etmenin mutlu etmenin en önemli unsuru diyorum onun ümmetleriyle alakalı konularda peygamberimiz sevindirecek kararlar almaktır gerçekten. Bekar birisi gelir evlendir beni yara sulhat derdi evlendirirdi. Yolda kalmış birisi devesinin çatladığını söylerdi. Filancaya git selam mesile deve temini derdi. Açım ya su bakın karnıma taş bağlamışım diyen birisine hemen ekmek bulmanın yoluna bakardı. Buna benzer yani aileye problemler olan birisini kocasından ve hanımından problem olan birisini hemen gider barıştırmaya çalıştı. Hatta İsmail Cami Şerifinin rahmetlik hasbi Abdülkerim Müezzine olan hasbaptır gelim hocam. Bizi de bu bu sohbetlerde dinlen imandan bahseden bir hoca olmamıza vesile olduğu için onun rahmetle yad ediyorum. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün namaza hiç yapmadığı bir şekilde geç kaldığı tespit edilmiş. E, araştırmışlar, bulamışlar sonra kendilerinden bir yerden çıkmış gelmiş. Nedenini söyle açıklamış. Demiş ki ben kesinlikle hiçbir namaza geç kalmazdım. Bunu biliyorsunuz demiş. Ama bu sefer filancayla filanc falanca e, işte hanımıyla Falanca kimse hanımıyla problem yaşamış yaşıyormuş bana haber verdiler ikna etmek için ikisine de efendim bu konuda tekrar aralarını yapmak mutlu olmalarına vesile olmak için epey uğraştım ama sonunda sevindim elhamdülillah sevindirdiler beni onları ikna etmek için onları birbirine sevdirme gayreti için biraz geciktim demiş. Bir gün Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali Efendimizin arasında problem var demişler kızıyla damadının peygamber aleyhissalatü vesselam'a problem var deyince apar topar. Neyse yalvar yakara anlat öğret derken ikisini bile kucaklaştırmış en sonunda ve e, ikisinin de elinden tutarak çıkmış dışarıya sevinç içerisinde heyecanlı bir evreisi ya dede işte kayınpeder sevgili peygamberimiz dışarı çıkmış. E, etraftan onu görenler bu sevince e, biraz çakmışlar ama durumu e, tam anlam verememişler. Peygamberimiz hemen kendisi mevzuya girmiş, demiş ki nasıl sevinmeyeyim, nasıl sevinmeyeyim, bak iki sevdiğimi barıştırdım demiş. Yani Peygamber Efendimiz'i mutlu etmek istiyorsanız, Fatımalar, Aliler barışın, anlaşın, kaynaşın, cemaatler sevişin, anlaşın, kaynaşın, Müslümanlar öyle olun. Peygamberimizi gerçekten kuş düğü da yatırmış gibi rahat ettirirsiniz. ümmeti rahat birbirimizi mutlu etmeye çalışalım, rahat ettirmeye çalışalım. Bu konuda bir daha söylüyorum. Ben yalvaran bir ağız, dua eden bir dudak olaraktan konuşuyorum. Yoksa sen ve ben reklamları veyahut da efendim kınamasıyla meşgul değilim. Ben de iddialı bir insanım. İnşallah en iyisini yapmaya niyetliyim. Allah'a kulluğumu en iyi yapmaya, peygambere ümmetlemi en iyi yapmaya, Allah dostlarına bağlılığımı en iyi şekilde ortaya koymaya, Müslüman'ın ölüsüne dese can ciğer bir kardeşleri olduğunu en iyi biçimde ispatlamaya, şu aleme, madem bu aleme geldik, alem buysa işte adam böyle olmalıdır, Müslüman böyle olmalıdır dedirtmeye niyetliyim. Sizin de öyle olduğunuzu tahmin ederim. Yani böyle bir niyet, böyle bir himmetin içindeyiz ama ne kadar yol aldık? Belki bir arpa boyu veya da birkaç kulaç aldık ama alacağız, iddialıyız, ölünceye kadar her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hedefimiz bu bizim. En iyiye kilitlendik. Ama ne kadar yaparsak Allah bereket versin, Allah hedefimize ulaştırsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevindirelim. Gelin arkadaşlar. Doğar doğmaz ümmeti diyen bir peygamberi sevindirelim. Şifa hatun, ebenin söylediği gibi. Onun mübarek ebesinin söylediği gibi. Doğduğunda ilk sözü ümmeti oldu. Kulağımla duydum. Miraç'ta Mevla ile o özel pozisyonda Allah'ım ümmetim. Kur'an'da İbrahim peygamberin ve İsa peygamberin ikisine salat ve selam olsun ümmetler hakkındaki yani samimi dilekçelerini görünce Allah'ım bende ümmetimi üçte biri verildi yetmez Allah'ım üçte ikisi verildi ah, yetmez Allah'ım hepsi tamam Allah'ım. Rabbin seni razı edinceye kadar verecek ayetini okurken Allah'ım ümmetimden bir tanesi cehennemde olursa razı olamam. Bundan mutluluk duyamam diyen bir peygamberini göz göre göre cehenneme karşılan ümmetlere niye göz yumuyorsunuz? Memleketi, milleti görmüyor musunuz? Yani dayakta da yeseniz, hakaretli olursanız insanlar uyarın, ikaz edin, Allah için toparlamaya çalışın. Bugünlerde çok güzel çalışmalar görüyorum. Ben mutlu oluyorum, uçuyorum. Diyanet harıl harıl çalışıyor. Özel sektör cemaatleri harıl harıl çalışıyor. Değişik platformlar, kişiler, kuruluşlar maşallah maşallah. Kapalı spor salonuna tıka basa. Avrupa'da da öyle. Bu karikatür kriziyle gelen olay iyi sonuç verdi. Evet yapılan şey iğrenç. Peygamberimize hakareti hazmedemeyiz. Haşa ve kellak. Kesinlikle ama... Yani kötü komşu mal sahibi yaptı. Avrupa'daki değişik cemaatler, efendim değişik e, gruplar, hizipler toplandılar. Müşterek programları yapıyorlar. Peygamberimizle alakalı kutlu doğum etkinlikler, insanlara güller dağıtıyorlar, kitaplar dağıtıyorlar, şerbetler dağıtıyorlar. Güzel tatlı servisleri, konferanslar, paneller, vaazlar, efendim meydanlarda güller vesaire e, Ciddi bir hareketlenme var. Allah'a şükürler olsun. Bakıyorum gazeteler, dergiler Kitapçıklar dağıtılıyor, insanlar bu konuda bilgilendiriliyor, bilinçlendiriliyor sevgili peygamberimize karşı. Müslümanların iştahı artırılıyor, öbülene ilgisi çekilmeye çalışılıyor. Güzel şeyler oluyor, siz de bundan bir parça, bir kesit olun. Siz de kitapçıklar dağıtın, güller verin, insanlara hediye hediye boğun. Kendi çocuğunuz doğduğunda siz sahi nasıl sevilmiştiniz değil mi? Yani çocuklarımızın doğduğunda hele hele tabii ileride nasıl olacaklar, şimdiki durumlarını karıştırmayın. İyi olurlar inşallah. Tamam. Doğduğunda ne kadar sevinmiş ki. Hele de yıllarca çocuğu olmayan birisinin. Birden çocuğu olunca. Değil mi? Dengeler bozulabilir. Heyecandan böyle baygınlık geçirebilirler. Hediyeler verdik. Hakika kurbanları kestik değil mi? Kendi çocuğumuz olduğunda. Eşi dostu mutluluğa boğduk. Hatta müjdeyi veren hemşiranıma Yani cebimizden çıkarttık. Tomar tomar para da vermişizdir. Bunu yapmışızdır. Pekala ben şunu Hatırlatsam Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yıl dönümündeyiz. Bugünlerdeyiz değil mi? Tamam bugünlerdeyiz. Onun için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sizden cevap bekleyemeyeceğime göre karşılık konuşmadığımıza göre mutlaka sevindirin. Yani birilerini eşinizi çoluk çocuğunuzu hediyelerle sevindirin. Fakirleri efendim ikramı infak ederek sevindirin arkadaşlar. Sevindirin. Gerekirse kurbanlar kesin. Gerekirse başka türlü yani... Böyle bir peygambere ümmet olmanın sevinci, böyle bir peygamberin doğum tarihinde bir doğum olayının getirdiği sevinci yaşamaya çalışın. Bunu yaşarsanız onu da sevindirmiş olursunuz hani. O mübarek peygamberle mutlu etmiş olursunuz. Yani onun e, bu hareketlerinizden bilgilendirilmesi ve efendim o, onun sizin bu duyarlılığınızdan e, haberdar edilmesi halinde... Sizde köşe olur, ihya olur, o mübareğin desteğine, şefaatine mazarlı olsunuz. Bunu da göz ardı etmeyin. Demek ki arkadaşlar biz bu mübarek peygamberle ölümüne gitmesi gereken bir yolculuktayız ki ona inanmak, ona güvenmek, hiç şüpheye düşmemek. Dersin başındaki ayeti tercüme edip kapatıyorum. Tamam. Evet sevgili peygamberimizle alakalı mı bir beyt okumuştum ki onu anlatmak, onu vasfetmek, onun hakkında yani şöyledir, böyledir diye anlatmaya geçmek. Buna gücümüz yetmez. Buna peygamberimiz bile kendisini anlatma gücü yetmez. Niye? Çünkü Allah onu anlatıyor. Allah'ıyla nasıl yarışacaksınız? Ama peygamberimiz o emme بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فِحَدِّ اِسْتِ <ستصليم> Dersin konusu olarak okuduğum ikinci ayette de olduğu gibi Allah'ın baskısıyla konuşuyor. Ben... Diyerekten girdiği her mevzuda Allah arkadan konuş konuş diye baskı yapıyor peygamberimize sana verilen nimetleri anlatacaksın diyor ki peygamberimizde utanı sıkıla kendisiyle alakalı yani tanıtımlarda bir kayıt. Da düşüyor yani yine de alta La aman aman yanlış anlamayın övünmek için söylemiyorum Allah emretti söylüyorum ben Adem peygamberin evlatların en e efendisiyim ben peygamberler içerisinde efendim şöyleyim böyleyim hatemül Allahu Teala hazretleri benimle küfrü yok etmeye karar verdi ben işte e Adem peygamberime kadar ulaşan soyumda hiç zina e efendim izi yoktur hep nikahlara ulaşmışız diye bir dizi konuşmalar bir dizi anlatımları hep böyle böyle sıkıla sıkıla yani Allah'ın baskısıyla anlatmıştır sevgili peygamberimiz sana verdiklerimi anlat bu millet sağa sola meyledemesin ki peygamberimiz bunlar arasını anlatırken dersin hadisinde de olduğu gibi sizden herhangi biriniz beni kendi canım halı bütün ölü diri insanların hepsinden daha çok sevmedi bana Yönelmediği müddetçe iman etmiş bile sayılmaz da demiştir sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Evet ölümüne giden bir yapı isteniyor ya bizden işte o de peygamberimize savaşta yaklaşmış demiş ki ya Resulallah, ben senin inancına savaşıyorum bir iki ben senin niyetini taşıyorum inşallah ne niyette ben de o niyette cephedeyim ve bu yolda ölmenin kesinlikle şehitlik olduğuna inanıyorum fakat bir daha sizin şu mübarek dudağınızdan işitmek istiyorum ben cephede Allah için öldürülürsem neredeyim in kutiltu fi sabilillah ya rasulallah Allah yolunda şu anda şu savaşta öldürülürsem neredeyim ben ya rasulallah deyince entefil cennet cennettesin demesi üzerine hemen o mübarek sahabe avucundaki vurmaları yandakine vererek dalış o dalış. İntihar dalışı değil heyecanlı aşkla cennet özlemine bir dalış ve şehadet. Onun için arkadaşlar bakın. Allah'a ve peygambere inanmış yüreğinde şüphe olmayan herkesi Allah şunu söylüyor. bi emvalihim ve فِي fi sebilillah. <اللّٰه> malıyla canıyla Allah ve Resulünün yolunda göğüs göğüse, ölümüne çalışan, çabalayan, çarpışan kimsedir. Şüphesi ve tereddü olmayan geç, kalite Müslüman. Ki onlar sadıklardandır. Sadık kimselerdir diyor. Yani o mübarek peygamberle ölümüne gidilir. O mübarek peygamber, Ölüme gitmiş olabilir ama o mübarek peygamberin getirdikleriyle ölümüne gidilir. Ne mutlu bize Allah-u Teala öyle bir peygamber verdi. Çoğu peygamberlerin bile kendisiyle birlikte olmak için Allah'a çok böyle serzenişte bulunduğu dertlendikleri bir peygamberi Allah bizim başımıza tayin etti elhamdülillah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنَّ اِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِيمَ bakarsanız Allah kendisi diyor ki kendi cinslerinden bir peygamber göndererek Allahu Teala Hazretleri bu insanlara çok büyük bir ikramda bulundu. O Allah'ın bir lütfudur bize arkadaşlar. Resulullah Allah'ın bize bir ikramıdır. Resulullah Allah'ın bize bir lütfudur. O mübarek peygamber Allah'ın bize bir ikramıdır. Allah'ın lütfunu, Allah'ın ikramının, ona ümmet olmanın tadını çıkartmaya başlayalım. Ve bu Mevlid-i Şerif, o mübarek peygamberimizin doğum günleri bizim için güzel şeylerin başlangıcı olsun. Tamam milad olsun bir kilometre taşını koyalım. Bu tarih bizim için iyi şeylerin hiç olmazsa nefsimize savaşta kavgada bu mübarek velâdet-i sevgili kardeşim velâdet-i peygamber efendimizle birlikte olmanın bir, bir besmelesi veya onunla birlikteliği tazelemenin bir tecdidin bir besmelesi olarak alalım. Yeni şeylerin güzel şeylerin temelini bugün atmaya çalışalım veya da tekrar beyatimizi tazeleyelim peygamberimizi eline uzanıp kemal edeble öpüp sarılıp ya Resulallah artık tövbemi seninle yeniliyorum, seninle artık ölümüne varım diyerekten o mübarek peygambere mutlu edecek, sevindirecek işlere imza atmaya çalışalım. Allahu Teala Hazretleri bizi kendisine Müslümanlık ödevlerinde çok başarılı, çok efendim, Göz dolduran, gönül dolduran bir başarı lütfetsin. Sevgili peygamberimize, ümmetlik, cemaatlikte de bizi, son derece peygamberimizi mezarına rahat ettiren, onu mutlu edecek bir ümmet, yani ibadat-ı taatında başarılı olduğu gibi de, onun ümmetinin iyiliğine koşturan, yani ümmetini üzmeyen, ağlatmayan, kanını dökmeyen, onları böyle efendim doğduğuna pişman etmeyen, Onları mutluluğa boğan hayırlı ümmet eylesin bizi inşallah. Allahu Teala Hazretleri Peygamberimizi bizimle mutlu inşallah. Onu mutlu edecek çalışmalar nasip etsin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Ümmeti Muhammed'e topluca merhamet ki Peygamberimizin en sevdiği dua olarak bize duyurdu. Allahümmerham ümmete Muhammed'in rahmetine amera ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e topluca Topluca merhamet eyle, topluca hidayet eyle, nefse, şeytana, iç ve dış düşmanlara karşı ümmet Mahmude topluca yardım, nusret ve imdad ile ya Rabbi diyoruz ve peygamberimizin o sevdiğini söylediği en kapsamlı dua olarak da duyurduğu duayı bir daha Arapça metnine tekrar edip kapatıyoruz.